Ama biz ne garip günler gördük, ne anne bir yangın günler gördük. Hala da kendin kendimize gelmiş değiliz. Bunu karşı taraf gördüğü için bizim üzerimize çok rahat geliyorlar, çok rahat geliyorlar, çok rahat geliyorlar. İmamı Gazali rahimullahü teala buyuruyor ki, hoca ve alim olan insan, peki tuza benzer, tuza benzer, et kokmasın diye eti tuzlarlar. Hoca da toplum, ve insanlar kokmasın diye tuz vazifesi gören efendim, e bir insandır diyor. Hadi et kokmasın diye, yani toplumu ete benzetelim, hocayı tuza benzetelim, tuzu ete basarlar et kokmasın diye. Ama Gazale diyor ki, ya tuz koktuysa durumda olacak diyor. Ya hoca ve ulema tarafı kesimi koktuysa cemiyet ne olacak? Asıl mesele burası. Bu ihtilaflar bitmeyecek, bu kavgalar hiç bitmeyecek. Müslümanlar birbirlerini yemeye devam edecek. Niye? Kavgalarında tartışmalarında ilim hakim değil ki, ehliyetli alim kalmadı ki. Bizimki sefenim yani kayıkçı kavgası gibi o ana o ana o ana o ana. Ama ayetlerin, hadislerin altında ezile ezile, ezile ezile, ezile ezile. Peki murad olan manayı ortaya koyacak güçlü alimlerimiz olsa. Havan durur, şimdi bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ha burada şimdi mesela elimizden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Oradan kalkıyor birisi diyelim, ilim yok, irfan yok, bir şey yok, aa hoca böyle dedi vesaire falan. Dünyada bundan daha büyük delilik yoktur. Dünyada bundan daha büyük günah bile yoktur ya. Desem yani mübalağa etmiş olmam. Senin kariyerinle ne? Senin seviyen ne? Sen ne yapıyorsun ya? Bir toplumda alim konuşur, cahil susar. Değil mi? Adet budur, gelenek budur. Sadettin Teftezan'ın beyanına göre, avamın kalkıp da hocaya delil sorma hakkı yoktur diyor. Haddini bil lan diyor. Delili kim sorar diyor? Alim sorar diyor. Hoca hocaya der ki ya hoca efendi böyle buyurdun ama delilin ne? Derim ki mesela şu ayeti kerime, derim ki mesela şu hadis-i şerif niye? Hoca alim olan insan delilden anlar. Alam ne anlar delilden? Ben sana dilli göstereceğim, başlayacaksın vıdı vıdı vıdı yapma. Bir yerde hocanın, hocanın ilmin ve dinin namusunu da muhafaza etme görevi var der. Hoca şimdi sıradan türedi bir varlık oldu vesaire. İdeal alimden bahsediyoruz. Seviyeli alimden bahsediyoruz. Ama şu son 200 yıla yakın ve süredir bu musluklar akmıyor artık tıkandı gibi. İşte kimler varsa ortalıkta onlarla idare ediyoruz gibi taze ekmek kalmadı ya bir hafta 15 gün önceden dolapta kalmış bayatlamış taş gibi olmuş ekmeklerle işte idare etmeye çalışıyor gibi bir halimiz var yıl 1935 İstanbul Müftüsü Fahrettin Efendi bir keresinde evine geldi geldiği gibi sedirin üzerine düştü böyle başladı ağlamaya hanımı dedik ya oce efendi ne oldu sana ya niye böyle ağlıyorsun sorma dedi hanım git başımdan dedi ya dur söyle hele yani derdi Allah dermanda vermiştir. Ya git başımdan, beni meşgul etmedi. Ya adam, yani e, ağlamanın bir manası yok. Belki çare oluruz vesaire. Dedi ki, hanım dedi bugün bir iş yaptım dedi, ondan dolayı ağlıyorum dedi. E ne var bunda dedi Eğer yaptığın iş Allah'ın kitabına Peygamberin sünnetine uyuyorsa tamamdır. ağlamanın üzmene ne manası var dedi. Eğer yanlış yaptıysan tevbe istifar getir. Günahından rücu et dedi vesaire. Dedi ki hanım dedi, uzun zamandan beri Süleymaniye camisine imam tayin edemedim dedi. Yıl 1935! O günlere doğru gidiyoruz mu ne? Süleymaniye camisi ki düşün yani, Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmeti Vel yaptırdı bunu. Vahfiyesine bakın, orada imamlık yapacak olan zatın özelliklerini sayıyor. Bütün şeriat ilimlerinde tamam, kafa ve kalpliğine tamam artı, bir de üç tane yabancı dil bilecek diyor. Üç tane yabancı dil, dünya çapında bir mabed olan burada, vazife yapacak olan adamın sadece gelen cemaata değil, bütün dünyaya hitap edecek kadar dil birikimi olacak. Bu güçte bir alim ancak burada peki e, imamlık yapabilir demiş dede Kanuni Sultan Süleyman. Hatta caminin temizlik işleriyle uğraşan, işte tozunu, toprağını silen, süpüren faraşların bile medreseden icazetli molla olma şartını getiriyor karnı Sultan Süleyman. Adam camiyi süpürecek, dur bakalım bir dakika, kaç yıl sen okudun? 15 yıl, 16 yıl tam evladım gel, sen camiyi süpürmeye hakkın var senin, diyor dede. Eğer bu caminin peki faraşı, temizlik işine bakan adamın seviyesi bu ise. Biz nereden gidiyoruz? Mukayeseleri siz yapın. Neticede Farhadin Efendi diyor ki, ben diyor de bir tayin yaptım. Hanım diyor. Ee ne var bunda diyor? İşte ne güzel şey, camiye imam olmaktan kurtardın hanım, hanım. ''Ben kaç zamandır Kanuni Sultan Süleyman Aleyhir Rahmeti Vel Gufra'nın belirtmiş olduğu maddeler ve şartlar muvaceyesinde bir imam aradım.'' diyor. ''Ama yok, yok, yok, bir hafız bulamadım.'' diyor. ''Anam, mahallenin bekçisi bana gelip gidiyor, gelip gidiyor, gelip gidiyor. ''Hocam ne olur beni buraya tayin et.'' Vesaire. O adam da çok meraklıymış. ''Oğlum bu imamlık mesleği bu.'' Cami, gördüğün gibi muazzam bir cami. Senin ne, yani birikimin var ki, senin kabiliyetin ne ki, maharetin ne ki? Hocam dedi, ben dedi, Sübhaneke'yi bilirim, Eddiyyatü'yü bilirim, Allahümme sallallahu mebari Bariki bilirim, bir de Fatiha'yı bilirim, bir de Kul huvallahu ahad ihlas suresini bilirim, bu kadar dedi, başka bir şeyim yoktur dedi. Hanım, hanım. Hanım, hanım Süleymaniye camisi kapalı kalmasın diye ben mahalle bekçisini camiye imam tayin ettim hanım. <gülüyor> Başçı adam ağlamaya. İsmaila, e, İsmaila e, o günleri bir daha yaşamak istemiyorsak herkes bir şeyler yapmaya çalışsın.